Yılın son hemen şimdi programından herkese günaydın. Bu sabahın ilk kampanyası Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden geliyor. Kampanyanın sahibi Mehmet Süleyman Arıcı. Rektörlüğe seslendiği kampanyasında Kadir Has Üniversitesi'nde bütünlemeler geri getirilsin diyor. Okulumuzda bütünlemeler kalkmış durumda. Verilen bu karardan hiç memnun değiliz. Hepimiz bütünlemeleri geri istiyoruz. Bütünlemelerin kalkması bize hem maddi hem de manevi zarar vermekte kalan dersleri yaz okulunda maddi durumundan dolayı alamayacak olanlar var. Derslerin alttan kalmasıyla bu sefer dönemimiz yoğun geçecek ve zor durumda kalacağız. Bu sorunun sizlerin de desteğiyle çözülmesini istiyoruz. Mesela hasta olduğumuzda veya önemli bir nedenden dolayı finale giremediğimiz zaman telafisi olmuyor ve dersten kalıyoruz diyor arıcı ve kampanyasını destekleyen 2000 kişi. Burdur'dan Menan Özdemir'in başlattığı kampanyayla devam ediyoruz. Menan Özdemir Sağlık Bakanlığı'na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na seslenmiş bu kampanyasında. Diyor ki devlet hastanelerinde sokak hayvanları içinde veteriner klinikleri açılsın. Özellikle sokak hayvanları hastalandığında sık sık kazaya uğradıklarında ücretsiz veya anında müdahale edilebilecek bir klinik olsun. Bu yüzden çoğu hayvan sakat kalıyor. Ve böylece sakat kalmaktan kurtulurlar. İnsanlar ücret korkusuyla bu tür olaylar karşısında duyarsız kalıyorlar diyen kampanyaya siz de katılıyorsanız Change.org üzerinden imzanızla paylaşabilirsiniz. Bir çevre kampanyasıyla ile Cuma gününe devam ediyoruz. Hülya Kobaneri, Ortaköy Vadisi, kentsel parktır, doğa tahrip edilemez dediği bir kampanya başlatmış kendisi. Tüm İstanbulluları ilgilendiren bu kampanyaya kulak verelim şimdi. Dolayısıyla Ortaköy Ulus Vadisi bölünüp parçalanmadan bütün olarak kalmış İstanbul'daki ender yeşil alanlardan biridir. Boğaz içi sit alanı içindedir. Vadi Beşiktaş geri görünüm ve etkilenme bölgesi 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım İmar planında kentsel park alanıdır. 1994'te onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da aynı şekilde kentsel park alanı olarak onaylanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın Topbaş'ın ilk döneminde bu alanı kentsel park olarak projelendirmiş. Kararı İl İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Ortaköy Vadisi Kentsel Park projesine onaylamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu projenin yapımını ihale etmiş ancak inşaat faaliyeti 2004 yılında durdurulmuş ihale iptal edilmiştir. Park yapımının durdurulma nedeni 2007'de yapımı ihale edilen Fulya Levazım Tünel İnşaatı olduğu anlaşıldığında kentsel park alanının kavşak ve bağlantı yolları ile yok edileceği bu nedenle Beşiktaş Belediyesi de konuyu idare mahkemesine götürmüştür. İstanbul 8. İdare Mahkemesi 30 kararı ile Beşiktaş Belediyesi'ni haklı görmüş, tünel projesinin Ortaköy Valisine yapılacak kavşak ve bağlantı yollarını kentsel parka bu yapıların yapılamayacağı nedeniyle kamu yararına aykırı bularak iptal etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davayı Danıştay'a taşımıştır. Beşiktaş Belediyesi bir başkanlık onayı alarak daha önce belediyenin açtığı davadan belediyeniz menfaatleri doğrultusunda feragat etmemizin uygun olacağı nedeniyle davadan feragat etmekteyiz diyerek Danıştay 13. Dairesi'ne davadan vazgeçtiklerini dair müracaatta bulunmuştur. Danıştay 13. Dairesi Beşiktaş Belediyesi'nin feragat isteğini kabul etmemiş ve idare mahkemesinin kararını onaylayarak kentsel parka kavşak yapımını iptal etmiştir. Bu defa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Mayıs tarihli kararıyla kentsel park içine Yeni bir kavşak planı kararı almış, ona için bölge kuruluna göndermiştir. Edinilen bilgiye göre konu bölge kurulundadır. Kentsel park alanı içinde fiilen inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Plan kesinleşmeden yapılan inşaat faaliyeti yasal değildir. Bölgeye ve İstanbul'a hizmet edecek bu parkın bu şekilde yok edilmesi cinayettir. Bölgeye İstanbul'un transit trafiğini getirmek son derece yanlıştır. Bu alanda trafik sorunu yokken, hem trafik tıkanıklığı yaratılacak hem de vadi egzoz gazı deposu haline gelecek. Bu alana kavşak yapılması Beşiktaş halkının ve Beşiktaş Belediyesi'nin yararına değildir. Tam tersine Beşiktaş Belediyesi'nin bu alana diktiği binlerce ağacın yok edilmesine neden olacaktır. Yapılmak istenen kavşaklar kesinleşmiş Danıştay kararına aykırıdır diyor Hülya Kobaneri Change.org'da sizlerin imzalarını beklediği bu kampanyasında. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yemek fiyatlarından şikayetçi oldukları bir kampanya başlatmış. Akdeniz Üniversitesi yemekhanesi yemek ücretlerinde indirim yapılsın. Yemekhane ücretleri pahalı. Birçok üniversitede 1.10 TL, 1.40 TL gibi ücretlerle öğrencilere yemek imkanı sunuluyorken Akdeniz Üniversitesi'nde 2.50 TL öğlen yemeği, 4 TL ise akşam yemeği veriliyor. Diğer üniversitelere kıyasla yemekhane ücretleri pahalı. Akdeniz Üniversitesi de diğer üniversiteler gibi daha uygun fiyata yemek verebilir. Bu yüzden indirim yapılmalı diyor Akdeniz Üniversitesi öğrencileri. Sıradaki kampanyacı Hatice Meva Gemici, YÖK ve Başbakanlığa sesleniyor bu kampanyasında. Doktora başvurularında yabancı dil şartı kaldırılmalıdır. Yüksek lisansa girişte nasıl ki yabancı dil şartı kaldırıldıysa doktora girişlerde de aynı yönetmelik değişikliği yapılarak eğitimin önü açılmalı. Doktora devam ederken de yabancı dil öğrenme teşvik edilmeli. Ülkemizin eğitim seviyesi hak ettiği konuma ulaşabilmeli. Yüksek lisans sonrası da eğitim devam edebilmeli. On binlerce doktora yapmak isteyen adaylara da hak tanınabilmelidir diyor ancak... İleri derecede İngilizce bilmeden nasıl doktora çalışması yapılacağı bir soru olarak duruyor. Doktora yaparken bir yandan da ileri derecede İngilizce nasıl öğrenilir bilmiyorum. Zaten doktora derslerinde okumalar için çok iyi derecede İngilizce bilmek gerekiyor. Dolayısıyla ön şart, ön koşul olması mantıklı görünüyor. Hayvan hakları ile ilgili bir kampanyada sıra Zafer Tantek'in Aquafloria AVM'nin pazarlama amacıyla başlatacağı bir hayvan hakkı ihlaline karşı yürütüyor Tan Tantekin'i dinliyoruz. Bildiğiniz ve reklamını gördüğünüz üzere Aquaflorio AVM kutup pengüvenlerini doğal ortamlarından koparıp kendi AVM'lerinde doğal ortamına hiç benzemeyecek bir ortam düzenleyerek pengüvenlere eziyet edip bundan gelir elde edecek. Kutup pengüvenleri o soğuk buzul ortamlarından yapay bir AVM'ye getirilmişse derhal bulundukları ortama geri gönderilsin. Daha çok para kazanmak için sıra dışı bir dünya adı altında bir iki başarmış gibi servis edilen bu iğrenç olaya hep birlikte dur diyelim. AVM yönetimine attığım mail sonunda kampanyadan topladığımız imzaları da ekleyeceğim. Sizler sayesinde kutup penguenleri bulunduğu doğal ortamlarında kalıp yaşamlarını orada sürdürebilecek. Hayvan hapishanelerine para ödemeyin, çocuklarınızı götürmeyin, zulüm sanayine karşı bilinçlenelim, somut bir dayanışma. Adına kutup penguenler için sen de bir imza atıp bu kampanyayı arkadaşlarına paylaş diyor Tantekin ve şu ana kadar binden fazla kişi imzalarıyla bu kampanyayı desteklemiş. Ve senenin ve cuma gününün son kampanya haberi İspanya'dan bir başarı. Juan Manuel Montilla Madrid valiliğine ve belediyesine hitaben başlattığı kampanyasında şehre alınan yeni otobüslerin engellerin erişimine uygun hale getirilmesini talep ediyordu.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 Sağlık, huzur, barış dolu, değiştirmek istediğiniz şeyler için harekete geçebildiğiniz bir yeni yıl diliyoruz. Pazartesi sabahı yeni yılın yeni değişim hikayeleriyle birlikte olmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.